diye başlayalım söze. Başlayalım hacivat. Nasılsın karagözüm? Bilmiyorum hacivat. Ne iyiyim ne kötüyüm. Nasıl yani karagözüm? Bir insan ya iyidir ya kötüdür. Yahu hacivat bugün bana dediler ki artık görüntülü telefonlar cezaevlerinde bile kullanılacak. Bizim de bir dayı oğlu var cezaevinde. Tut nurdu hanım biz de alalım görüntülü telefondan diye. Doğru demiş karagözüm. Yahu bana da ilk önce güzel bir fikir gibi geldi ama sonrasını düşününce vazgeçtim. Sebep Kafayı kullansana acıvat. Yakın eş dost akrabayla konuşunca güzel ama hep eş dost mu arıyor yahu? Ev hali denen bir şey var. He. Ben de evde saç baş dağınık, e, akrabalar da buna alışık. Ama ya patron her sabah işe giderken zoraki tıraş olan, saçını başını tarayan, arada da kaytaran ben... ...ya her an arayan patronsa diyesine kaydı tıraşla gezinip işkence çekeceğim... ...ya da hanımı bastırıp bu sefer manevi işkence çekeceğim. Her halükarda çilekeşim hacivat. Aman Aman Karagöz'üm, şimdi anladım seni. Ah, ah, beni bir sen anlıyorsun kadim dostum. Arada yanlış anlıyorsun ama olsun. Buna da şükür. Ee, ne yapsak ki? Yani aklıma bir fikir gelmiyor ki Karaköç'üm. Aslında benim aklıma şöyle bir fikir geldi ama... ...şimdi telefon çaldığında ben ilk önce alo dedim. Sonra? Sonra eş dostsa zaten sorun yok. Ee, ...ama patronsa koyarım önüne sinek kaydı tıraşla çekilmiş bir fotoğrafı. Ha? Ne dersin Hacivat, kurtardık mı paçayı? Yahu Karagöz'üm, demeyecek mi bu adam ağzını oynatmadan nasıl konuşuyor diye? Ee, şey canım, bu görüntülü telefon ise arada görüntü kayabilir değil mi yani? Ben arada kaydırırım o görüntüyü, olur biter kukla gibi ha. İlahi karagözüm. Yahu ne yapalım iki yayılım ateşinde kalmış gibiyim. Ee, Bakın e, aklıma bu resim işiyle ilgili daha neler geldi. Neler geldi bakalım. Eğer arayan kaynanaysa masum çekilmiş bir fotoğrafı koyarım önüne. Onda görüntüyle oynamama gerek yok. Zaten tek yaptığım dinleyip evet efendim oldu efendim şeklinde baş sallamak. Fotoğrafı öne doğru salladı mı bu iş biter. <gülüyor> Sonra okuyan oğlum ararsa açlık isteyecek ya kaşları çatık bir fotoğraf. İlahi he kara gözüm tutmasın Yazık olana. Yahu bana da yazık. Ona haçlık yetiştirmekten iliğim kurudu. Keratanın sesini duyunca da yüzüm yumuşuyor. Ama bu resimle işi çözerim. Ne zamandır bir çare düşünüp duruyordum. <gülüyor> Sonra da borçlu haçlı ararsa... ...kaş göz yarılmış sargılı bir resim. Aman Karagöz'üm bu insanları aldatmak olur. Ee, i̇yi de ben böyle yapmazsam... ...onlar zaten beni o hale sokacaklar acımat. Beni alet etme de Karagöz'üm. Alet olmuyorsan çanak ol bari Hacı var. Çanak da olmam Karagöz'üm. Rica ederim ısrar etme. Aman iyi tamam mı? Zaten sana ihtiyacım yok. Ama dur daha bitmedi. Ev sahibi ola ki kirayı geciktirdiğimde ararsa ona karşı bir resim tasarladım. Resimde ben ve önümde birikmiş senetler alacakların listesi. Yani Karagöz'üm senden korkulu. <gülüyor> Teknolojiyi iyi kullanmak lazım Hacı Yivat. Neyse efendim. ...ben senin işlerine ne alet olurum ne de çanak. Bana fotoğrafçı alet olsun yeter. Ben gidiyorum. Nereye efendim? Teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya. ilk önce görüntülü bir telefon almaya... ...sonra da fotoğrafçıya. İlahi kara gözüm yine yaptın yapacağını. Bari kapanışı yaptı öyle koş teknolojinin kucağına. Aa, doğru kapanış vardı değil mi? Heyecandan unuttum. Tamam başlıyorum. Çabuk çabuk hadi. Efendim bugün de geldik programımızın sonuna...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 harici şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya gürültü yapmayın stüdyodayız <gülüyor> <Abi>. <gülüyor>